tören esnasında suikast gelişiminde bulunarak öldüren saade şerbetini içip Rabbine kavuşma arzusuyla İslam davası yolunda zulüm içinde yargılanıp yargılanma neticesinde idam edilen ve gelecek nesillere büyük dersler bırakan şehit Halit el-İstanbuli. Bu ismi tanımayan var mı? Hangimiz onun hayatını daha yakından tanımak Sedat'ın öldürülüşünü ve cihat hareketinin oluşturulmasındaki fonksiyonunu incelemek istemez. İnanıyorum ki henüz 24 yaşındayken cumhurbaşkanını hem de resmi erkanı ve uçakları arasında ortadan kaldırmaya kasteden bu genci tanımayan veya daha yakından tanımak ve incelemek istemeyen yoktur. İşte onun hikayesi. Halit İstanbul'lu Mısır'daki Müslümanlara yapılan zulmü ve haksız uygulamaları görüyor. Bunlara yardım edememenin ezikliğini içinde taşıyordu. Ayrıca geniş tutuklama operasyonlarının kendisinde doğurduğu psikolojik çelişkilerle baş başa kalmıştı. ''Mısır'da büyük din alimleri, Müslüman gençler yakalanmışlar. Yurtta fuhuş yaygınlaşmış. Artık bu hakimiyetten kurtulmadıkça yurt bozgunluktan kurtulmayacak. Mısır, Mısır'da dönen bu pis dolopların bütün sebebi odur. Ancak nasıl? Birkaç gün sonra askeri törende bulunacak. Ben de büyük bir ihtimalle törene katılacağım. Azıcık cesaret, silah ve biraz mühimmat Enver Sedat'ın hayatına son verebilir.'' Ancak o zaman Mısır'ın ve Müslümanların intikamı alınmış olur. İstanbul'i içinden geçirdiklerini uygulama hazırlıklarına başlar. Sedat'ı öldürme fikri aklına iyice yerleşir. Yalnız İstanbul'inin kararının isabetli olduğunu ve planının yolunda gitmesi için güçlü bir desteğe ihtiyacı vardı. Bu destek hem maddi hem de manevi destekti. Kendisinde bu konuda yardımcı olacak arkadaşlarını düşüncelerinden geçirirken aklına 6 ay önceden Ömer Bin Abdulaziz Camii'nde tanıştı. Arkadaşı Muhammed Abdüsselam Feret ve Abdurrahim Abdüsselam geldi. Muhammed Abdüselam'ın evine gitmeye karar verdi. Fakat beklenmedik bir manzara ile karşılaştı. Abdüselam'ın ayağı bir araba kazasında kırılıp palçıya sarılmıştı. Ne yataktaydı? Kim o? Benim. Ali, Halit. Halit el-İstanbuli. Halit sen. Sen ha. Geç içeri hele. Esselamün aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola Halit. Altı aydan sonra ziyaretime gelmene hem sevindim hem de şaşırdım doğrusu. Sana bir konuda fikir danışmaya geldim. Hayrola? Enver Sedat, Enver Sedat'ı bir suikast girişinde bulunarak öldürmeyi aklıma yerleştirdim. Mısır'ı ve Müslümanları onun kötülüklerinden kurtarmak için büyük fırsatın elime geçtiğini zannediyorum. Bu suikastı gerçekleştirebilmem için bana yardımcı olabilir misin? Sedat'ı öldürmek vaciptir. Mısır'ın her yerine fesat yayıldı. Zulüm yerleşik hale geldi. Müslüman alimler ve Mısır'ın en değerli insanları Mısır'ın çeşitli hapishanelerine sürgün edildiler. Bu davada seninle beraberim. Fakat fakat senin ayağın bu haldeyken bana nasıl yardım edebilirsin? Hepimiz Müslüman kardeşiz. Tek bir hedefe ulaşmak isteriz. Bize yardımcı olacak, davamızı paylaşacak arkadaşlarımız da vardır. Bana gelince Rabbim bana yardım edecektir. Yeter ki yakalanmadan önce sizlere yardımcı olabileyim. Sen de mi aranıyorsun? <gülüyor> ne yazık ki evet. Her yerde beni arıyorlar. Ailemin yaşamakta olduğu Demenhur'da çalışma yerim olan üniversitede. Eğer bu kaza olmasaydı ve hastaneye götürülmemiş olsaydım şimdi ötekilerle beraber olurdum. Belki de hükümetin hastanelerinde olduğumu bilmiyorlardı Yahut bunun farkına varamadılar. Rabbim bana yardım etti. Anlaşılan sen tehlikedesin şimdi. Bu eve her an gelebilirler. Hemen burayı terk etmelisin. Haklısın Halit. Polisler gelmeden ben de bu evi terk etmeyi düşünüyorum. Ama bu halinle hem de yalnız başına nereye gidebilirsin ki? Sana yardımcı olmam gerekiyor. Hayır, hayır. O kadar da kötü bir durumda değilim. Kendi hakkımdan çıkabilirim. Ey selam. o zaman sana bir adres vereyim. Akşamüstü seni orada bekleyeceğim. Al bu adresi. Fakat bu kardeşimiz Abdülhamit Abdüselam'ın adresi değil mi? Evet. Ablamın oturduğu dairenin üst katında kalıyor. Ayrıca eniştemin kız kardeşiyle evlidir. Aynı şehrin evlatları ve din kardeşiyiz. Ee, bu iş için kaç adama ihtiyacımız olacak? Üç adama ihtiyacımız var. Silahları ve mermileri kendi bölümden elde edebilirim. Sizin de adamları bulmanız gerekiyor. Peki arkadaşlarından yardımcı olabilecek birini düşündün mü? Evet. Abdülhamit Abdüsselam. Fakat hala konuyu kendisini açamadım. Eh, müsaadenizi rica edeyim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol kardeşim. Kim o? Benim Halit. Halit El İstanbuleli. Hoş geldin Halit. İçeri gir. Esselamun aleyküm. Abdülhamit, nasılsın kardeşim? Aleykümselam selam kardeşim Halit. <Gülüyor> Mısır bu durumdayken, zulüm ve pislik hasafaya ulaşmışken, halimiz nasıl olabilir ki? Sana gelmeden az önce Muhammed Abdülselam'ın evine uğradım. Mısır'ın ve Müslümanların durumunu konuştuk. Bu gidişata artık dur demenin zamanının geldiğine karar verdik. 6 Ekim'de yapılacak askeri törende, kötülüğün başı olan Enver Sedat'ı bir suikastle öldürmeye kararlaştırdık. Peki sen ne düşünürsün? Allahu Ekber! Bu girişim Allah yolunda bir şehadettir. Yani biz de öleceğiz. Şehit olacağız inşallah. Ama düşünmek gerek. Şayet bu suikast başarısızlığa uğrarsa çok ama çok şeyleri kaybedeceğiz. Sedat'ın öfkesi azgınlaşacak. Yeni hapishaneler açtırıp Mısır'ın Müslüman evlatların çoğunu gözaltına alıp daha fazla zulüm edecektir. Bütün gayretlerimizi sarf etmeliyiz. Bu görevde bana yardımcı olabilecek kardeşlerimizi bulabilir misin? Tabii tabii. Seninle beraber olacağım. Ayrıca evimizin arkasında kalan Hüseyin denilen bir genç var. Ee, onu da getireceğim. O da Melba şehrindendir. Ee, daha önce orduda çalışıyordu. Şimdi Kahire'de bir dini enstitütüde müfettişlik yapıyor. Bu konuyu etraflıca incelemek için bana bir süre lazım. Ee, ve Hüseyin'le de görüşmem gerek. Buraya yakın bir camide namazını kılıyor. Her evet, zaman orada bulunur. Allah yoluna canlarını adamış dört Mısırlı Müslüman subay. Üsteğmen Halit el İslambuli. Eski Üsteğmen Abdülhamit Abdüselam. Üsteğmen Atatayıl. Subay Hüseyin Abbas Muhammed Allah adına yemin edip Saadete koşan Mısır'ın firavununu cehenneme göndermeye talip Bu dört mücahit iki Ekim'de Abdülhamid'in evinde buluştular Gecenin geç saatlerine kadar uyumadılar Konuşmaları gittikçe uzamıştı Fakat hiç tartışmadılar Çelişkiye düşmediler Kendi aralarında kurdukları mahkemede Sedat'ı yargılamaya başladılar Ey Abdülhamid Enver Sıdat'ın hakkında mahkeme açıyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Evet Arit. Sedat ve ailesi Mısır'daki gazetelerin yüzde yetmişini egemeldir. Hem de düşünürleri, edebiyatçıları ve muhalefet partilerinin başkanlarını hapse atıp onlara karşı en çirkin sözleri söylüyordu. Ata senin görüşün nedir? Evet, Mısır'ın anayasasını değiştirdi. Uluslararası bir oyuncak haline getirdi. Mısır ve Müslümanların başında hayatı boyunca kalması ve diktatörlüğü sürdürmesi için bir yasa çıkardı. Bu da az gelişmiş ülkelerde çıkan emder bir yasaydı. Hüseyin, bir de seni dinleyelim. Mısır'da ahlaki çöküntü, fesat ve kuhuş kendi denetimiyle yayıldıktan sonra ailesi ve bu zavallı sırtından milyonları çekti. Kardeşlerim, bana soracak olursanız demokrasi koyduğunu iddia etti, sonradan kaldırdı. Yabancı şirketleri çağırdı ve onlara ülkenin anahtarlarını teslim etti. Kendi kendini Mısır'ın tek hakimi ilan etti. Karar sahibi Mısır'ın kurtarıcısı ve kalkınmasını sağlayan tek adam olduğunu iddia etti. Barışı sağladığını söyledi, Filistinlere özgür bir vatan sağlamaya çalışacağını ileri sürdü. Oysa Yahudilerle anlaşıp onlara her şeyi sattı. Mısır çok şeyler kaybetti, Nobel ödülünün yarısını kazandı. Öteki yarısını da Deryasin katliamını gerçekleştirip, hamile kadınların karınlarını deşen terörist begine bıraktı. Evet kardeşlerim, Enver Sedat'ı yargıladık, kendi kendisini de müdafaa etmesini de engellemedik. Zira Mısır'ın tüm haberleşme araçları, gazeteler, dergiler, mecmualar, radyo, televizyon ve diğer yayın organları kapılarını kendisine açmışlardı. Aklındaki bütün düşünceleri, görüşleri açıkladı ve kendisini savundu. Karar Allah'ındır. Gördüğünüz gibi haklı bir savunması yoktur. Enver Sedat'ı öldürmek vaciptir. Biz Allah'ın ve Müslüman halkımızın hükmünü verdik. Uygulayacağız da. O ölecek. Belki biz öleceğiz veya yakalanıp idam edileceğiz. Ama şehit kim, cehennemlik kim? Cihadımız ve şahadetimiz mübarek olsun. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Thank <laughs> you. 18 1981 günü akşam toplantı yaptıkları Abdülhamid'in evinde ailesine vasiyetini aynen şöyle yazıyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, babam, annem, kardeşlerim ve abim Muhammed'e esselamun aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. İslam'a uyumanızı, indirilen Kur'an-ı Kerim'le amel etmenizi ve Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sizi Allah'a emanet ettim. Beni affedip bağışlamanızı rica ederim. Çünkü size gelecek bazı sorunlar ve sıkıntılara sebep olabilirim. Allah bizi şehitliğe ulaştırdı. İnşallah Allah bizi sizinle cennete birleştirecektir. Sedat haddini aşıp tavgut haline geldi. Müslüman halkın ondan kurtulması ancak öldürülmesiyle mümkün olabilir. Anacığım hiç mazun olma. Çünkü biz Allah'ın izniyle şehidiz. Size mektubum ulaştığı zaman biz ahiret dünyasında olacağız. Kardeşlerim Enise'ye, Sümeyye'ye ve Abim Muhammed'e özen göstermenizi tavsiye ederim. Kardeşim Enise, senin yanındaki paramı Müslüman fakirlere dağıtmanı, çocukların Fatıma ve Merve'yi İslami eğitimle namaz ve oruçla yetiştirmeni rica ederim. Mısır'ın firavununu öldürmeye yemin ettik. Belki Sedat'ın ve karısının yaptıkları ihanet barışı ve ruh bozgunculuğu kaybından kurtuluruz diye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tarih 6 Kasım 1981, Mısır'ın 1973 yılı Ramazan ayında İsrail'e karşı savaşındaki zaferi nedeniyle her yıl kutlanan askeri geçit töreni başlamak üzereydi. Şeref tribününde Mısır firavunu Mısır'a hakim cumhurbaşkanı Enver Sedat oturuyordu. Mısır ordusu başkanı ile mareşallik üniformasını giymiş ve ilk sıranın ortasında yüksekçe bir yerde oturmuş. Önünde bir buçuk metre yüksekliğinde bir duvar. Sağında onu veliahtı ve yardımcısı Üslü Mübarek. Solunda Savunma Bakanı bu Gazale vardı. Amerika Büyükelçisi Alfred Aturton, Amerikalı generaller ve bazı Amerikalı diplomatlar ise Enver Sedat'ın tam arkasındaki sırada dizilmişlerdi. Ebu Gazale, Enver Sedat'ın dikkatini alçaktan uçan altı mik savaş uçaklarına çekmişti. Çok alçaktan uçuyorlardı. Akrobatik ve teknik gösteriler yapıyorlardı. Uçaklar arkalarından mavi, sarı ve kırmızı dumanlar çıkararak gökte Mısır milli bayrağını çiziyorlardı. Bütün misafirlerin, Enver Sedat'ın ve korumalarının da dikkatleri gökyüzündeki gösterilerdeydi. İşte o anda kimsenin farkına varamayacağı şekilde arkasında 130 milimetrelik bir Rus yapısı tank savar topu bulunan bir askeri kamyon şeref tribününün karşısında durdu. Bu durumda bir saat önceki araba gibi bunda da teknik bir arıza meydana geldiğini zannettiler. Diğer araçların geçmesi için yönünü gidiş istikametinden çevirip döndü. Halit İstanbul'i ve arkadaşları için en iyi fırsat olmuştur. Gerçek Firavun kendi döneminde Mısır'da yeni doğan tüm çocukların öldürülmesini ve katledilmesini istiyordu. İlahi irade tahakkuk edince Hazreti Musa Firavun'un sarayından nasıl çıktı? İşte şimdi başka bir Firavun'un, Enver Sedat'ın sırasıydı ve Allah'ın sünneti değişmezdi. Saat 12:40 gösteriyordu. Artık suikast girişiminde geriye doğru sayma başlamıştı. Allah-u Ekber, allah Ekber, allah, Ekber. allah, Ekber. allah Ekber, Kardeşlerim Hucum, kören alanı bir anda Müslüman mücahitlerin sabrısına uğrayarak bir cihaz alanına döndü. Yaşasın, yaşasın İslam. İslam, yaşasın İslam, allah Ekber! İstanbuliler, Hüseyinler, Atalar, ölü toplumak kıyamı, cihadı ve şehadeti öğrettiler her Müslümana. Nemrut Nasr-ı Alef'i, Sirav'ı Sedat sürdürdü yolunu Dağut düzeninin. Siyonistlerle anlaştı, satmağa kalktı Müslüman halkın şerefini. Sandım ki sorulmaz bunun hesabı, yetişti Halit, Dağut Enver Sedat yere serildi. el-İstanbul'i bu suikasta yaralı olarak yakalanıp hastaneye kaldırıldı. Ve 7 Kasım 1981 tarihinde Halit el-İstanbul'i Mısır el-Muadi hastanesinde yaralı olarak Mısır ordusu genel savcısı tarafından sorguya çekilmeye baslandı. Adın? Halit Ahmet Şevki İstanbul. Yaşın? 24. Rütbe? Mısır Silahlı Kuvvetleri'nde Topçu taburunda Üsteymen'im. Askeri törene katılman kararlaştırıldıktan sonra... ...Muhammed Abdüselam'a gittiğini söyledi. Niçin gittin? Sıradan bir görme. Ve ziyaret için gittim. Ve zihnimde bir şey yoktu. Askeri törene katılmandan istifade edip... ...Cumhurbaşkanı öldürülme fikri... ...sende nasıl doğdu? Biz... ...sohbetimizi... Müslümanların durumu hakkında başlattık. Ben memlekette olup bitenleri ah, gerçekten kavruyordum. Ona dedim ki askeri geçit törenine iştirak ediyorum. Bu egemen zalimden kurtulmamız için mümkün olan her şeyi yapmayı düşünüyorum. Yapmam mümkündür. O bu teklifimi gelecekte görüşmeyi ve gerekli adamları temin etmede her türlü yardımı bana yapmaya hazır olduğunu söyledi. Bu mesele başkasından değildi. De Muhammed Abdüsselam'a açmanı gereken sebep neydi? O alimdir. İzah eder. İslami kanunları bilir. Allah ona ilim vermiştir. Bu nedenle hesaplı hareket eder ve ben onunla sohbet etmekten haz duyarım. Onun alim olduğunu nereden anladın? Onunla istişare etmekten ve İslami konularda konuşmaktan bu neticeye vardım. Cuma günleri hutbe okuyor. Evinin yanındaki küçük bir mescitte ders veriyor. O konuda daha önce izahatte bulunmuştum. Bu mescidin ismi Öber Abdullah Abdülaziz'dir. O mu sana şeriat ilimleri öğretiyordu? Hayır. Sana hangi kitapları oku diyordu? İbn Teimiyen'in kitaplarını, özellikle fetva kitapları, Mevdudinin Allah yolunda cihat kitabını, Şevkani'nin Neylül Evtar kitabını okumamı istiyordu. O seninle Tatarlar ve Cengiz Han konusunda sohbet etti mi? O dedi ki, bunlar yani Tatarlar İslamdan yüz çevirdiler. Memleketi. Bası kanun denen kanunla idare ettiler. Onlar Allah'ın bazı hükümlerini uyguluyor, bazılarını ise terk ediyorlardı. Onlar kelime-i şadeti dilleriyle söylüyorlardı. Fakat memleketi fesada sürüklüyorlardı. Niçin yalnız Tatarlar konusu çerçevesinde konuşuyordu? Tatarların durumu ülkemizin şu andaki fiili durumuyla benzerlikler taşıdığı için... Kur'an'ın hükmü dışında bir idareye sahip oldukları için. Sen cihat meselesi hakkında başka neler okudun? Ben Hazreti Ebu Bekir'i zekat vermek istemeyen fakat dilleriyle şehadet getiren ve gece namazı kılanlarla yaptığı savaşlarla ilgili konuları okudum. O işaret olanlarla ilgili şer'i hüküm nedir? Kur'an-ı Kerim Maide Suresi Ayet 44 Maksabın şu mudur? Onun kanını dökmek şeriat mazarına helaldir. Evet. Eğer kelime-i şehadet getirse bile müseyleme tül kezap gibi namaz kılsa oruç tutsa bile yalancı müseyleme oruç tutuyordu. Namaz kılıyordu. Fakat İslam'dan çıkmıştı. Ve yalancı peygamberlik iddiasındaydı. Şerri hüküm şudur. Kim bu kapıdan dışarı çıkarsa, mutlaka dışarı çıkmış olur. allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir. Zalimlerin ta kendileridir. Fasıkların ta kendileridir. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse, Ondan kabul olunmayacaktır. Niçin özellikle bahis o mescite gittin? Mescit, cami çoktur. Fakat ben kardeşlerin mescitleri dışındaki mescitlerde namaz kılmıyorum. Kardeşlerin mescitlerinde maksadın nedir? Maksadım İslam'a bağlı kardeşlerdir. Zahirende, Batinende İslam'a bağlıdırlar. Onları nasıl tanıyorsun? Alınlarında secde izleri vardır. Sen sen Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesi programı hazırlamakla itham ediyorsun? Bu programı isimlerini saydım, diğer adamları birlikte uyguladım. Özel makam yerine, özellikle Cumhurbaşkanı'na el bombası attım, ateş ettim. Bu konuda ne dersin? Ben her şeyi itiraf ettim. Allah'ın dilediği oldu, dilemediği şey olmadı. Bu hareketinden sonra hangi hedefin gerçekleşmesini bekliyorsun? Benim hedefim Allah'ın kitabına bağlı olmayan bir devlet başkanını cezalandırmaktır. O senin genel komutanın değil miydi? Evet, fakat ben ordudan ayrılmak istiyordum. Niçin hizmetten istifa etmedim? Eh. Bu mesele neticelenmedi. Cumhurbaşkanlığı öldürülmekle ne elde etmek istedin? Eh, onun yerine gelecek adam... ...onun akıbetinden ibret alsın. Başka sözün var mı? Eh, hayır... Arkadaşlarının Mahkemesi, Mısır tarihinin en ilginç mahkemelerinden biridir. 11 Kasım 1981, Cumartesi sabahı 35 avukatın katıldığı bir açık celse ile başlayan mahkeme sadece ve sadece 117 gün sürdü. Gerçek mahkemelerden çok, birer tiyatroya benzeyen 4 celse de ne savunma rolünü oynayabildi, ne de sanıklar kendilerini savunabildiler. Hakimler dahi kendilerinden istenen resmi rolleri yerine getiremediler. Dava tamamen bir tiyatroydu. Yüksek ışık baskısı altında sorgulanmış ve işkence görmüş olan beş genç Halit ve arkadaşları bu mahkemede neler söylediler? istiyorum. Ey Halit! Konuşmaya hakkın yok. Mahkeme senin için avukat tayin etmiştir. Senin istediğin şeyi tekrarlayabilir. Sizlere sesleniyorum ey mahkeme yeti. Ben Firavun'un, Enver Sedat'ın katili Halit el İstanbul'iyim. Ölümden korkmuyorum. Zalimi kafiri ben öldürdüm. Asrın Firavun'u ben yok ettim. Tevhid bayramımızı Allah'ın rızası için açtık ve yükseltik. Biz öylesi bir dine mensubuz ki, kendi bağlıklarına fedakarlık ve kendinden vazgeçme dersi vermektedir. La ilahe illallah! La ilahe illallah! Sağ Halit, konuşma avukatın var, o seni savunur. Ben mahkeme tarafından avukat tayin edilmesine karşıyım. Çünkü Allahu Teala müminleri müdafaa ediyor. Mahkeme tarafından tayin edilen avukat, Mısır Firavunun öldürülmesi sebebini bilmiyor. Benim için sizden af isteyecektir. Halbuki ben Allah'tan başka hiç kimseden af ve rahmet istemiyorum. Zira Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Bu tarz konuşmalarını engelliyorum. Seni halkın ve Enver Sedat'ın haysiyetine hakaret ve ihanet etmekten ben ediyorum. Sayın mahkemeden sanığın durumuna anlayış göstermelerini rica ediyorum. O benimle konuşmayı reddediyor. Bana bir şeyler söylemeye hazır değil. Benim içinde bulunduğum şartları mahkemenin göz önüne alması lazım. Halit benimle konuşmayı reddettiğine göre beni ilk görevden mazur görmenizi rica edeceğim. Ben bu şartlarda bu işi yapamayacağım. O anda mahkemede bulunan Halid'in annesi oğluna itha ben. Sabredin ey Ebu Yasir sayfesi cennet sizleri bekliyor. Diyan ayıkırdı Halid'in annesi. Ebu Yasir Halit İstanbul'un operasyondan önce kendine seçmiş olduğu künyesiydi. Ebu Yasir, Yasir'in babası demekti. Fakat Halid evlenmemişti. Yasiri de yoktu. Ama o, sahabeyi kiramdan Yasir, esiva ve oğlanların anısına duyduğu samimiyetle kendisine bu künyeyi seçmişti. Çünkü Allah Resulü, Yasirleri cennetle müjdelenmişti. Şimdi tekrar dönelim mahkeme salonuna. Ey Halid, sen bu metodunla kendini savunurma hakkından mahrum ediyorsun. Mahkeme sana kendi kendini savunma izni vermeyecektir. Avukatına izin verirsen ve ona yardımcı olursan, o seni savunabilir. Senin müdafaa hakkı diye adlandırdığın şeyi ve hiçbir avukatın beni savunmasını kabul etmiyorum. Ben İslam ümmetini savunuyorum. Ben bu ümmet için anlı açık ve iftihar edilecek bir şey yaptım. Müslümanların şerefini kurtardım. Allah-u Teala'nın yardımı ve izniyle Allah'ın ahkamını ve kitabını tatil eden zillet ve aşağılık anlaşmasını imzalayan adamı temizledim. Ey Halil, Hangi anlaşmayı kastediyorsun? Maksadım, 1979 Mart'ında Kudüs'ü işgal eden rejimle yapılan anlaşmadır. Mukaddes yerleri işgal eden siyonist rejimi resmen tanımış oldu. Ben bundan önce defalarca seni anlaşmaları imzalayan, siyasi liderlere hakaret etmemen için uyardım. Sen bu konuşmalarınla seni mahkeme salonundan çıkarmama, mahkeme dışında tek bir odaya atmama mecbur ediyorsun. Seni bütün milletin bu anlaşmaları kabul ettiğini, milletin bu anlaşmalardan yana olduğunu ve halk meclisinin bu konuda kanuna göre halkın tasdik ettiği anlaşmalara karşı çıkacak, şahısların cezalandırılacağını unutmuşsun galiba. Eğer sen, daha büyük bir cinayetten dolayı mahkemede olmasaydın, bu anlaşmaları itham etmemen sebebiyle cezalandırılman için emin verirdim. Keşke bu işi yapsaydım. Ben sözü Mısır'ın büyük ülemasının 1978 Ocak ayındaki fetvalarına getireceğim. Bu fetvalar şöyle diyor, kim Kudüs'ü işgal eden siyonist rejimle anlaşma imzalarsa onun hükmü topraklarımızı işgal edenlere razı olanlar gibi olur. Şimdi acaba kim hain? Sedat mı ben mi? Mahkemenin görevi doğru hareket etmektir. Vazifesi ettikleri yemine vefa göstermektir. Sen mi bizi yargılıyorsun yoksa biz mi seni? İstediğiniz oraki bize kabul ettiriyorsun. Hâlâ avukata seni savunması için izin ver ve kararlı mısın? Hakim Allah'tır. Ben Sedat'a aşağılık olduğu için öldürdüm. Evvela o İslam hükümlerinin icra edilmesine engel idi. Sloganlarla ve sahte kanunlarla halkı kandırıyor ve meşgul ediyordu. Onun için öldürdüm. İkinci olarak, o Allah'ın dinine yalan ve iftira isnat ediyordu. Üçüncüsü, o Allah yoluna davet edenlere saldırıyordu. Onları suçsuz, günahsız tutukluyordu. Dördüncü olarak, o imzaladığı anlaşmalarla Amerikalılara tavizler veriyordu. Mısır'ı iki eliyle Yahudilere ve Amerikalılara takdim ediyordu. Beşinci olarak, o kendisi ve ailesi için kötü bir örnekti. Fesadı, cürümü ve kötülüklerin televizyon, sinemalar, kabereler tarafından yayılmasına izin veriyordu. O fesadı yayıyordu ve teşvik ediyordu. O müfsidlere mukafat veriyordu. Allah bekle! Çağımız dünya etmek için Allah'ın boyunları büyüdü Halitlerimiz! Sağ Yeter Halit! Şimdi otur ve burada geçenleri takip et! şey şeyi söyledin! Eğer bu konuda başka bir şey söylersen, emir verir seni hemen hücrene geri gönderirim. Bu konuda hiç tereddüt etmeyeceğim. Söylediklerimle yetiniyorum. Ümit ediyorum ki mahkeme benim sözlerimi kayıtlara geçer. Benim söylediklerim sizin kanunlarınıza ve idarenizde itaat etmediğimin işaretleridir. Allah'ın kitabı benimle sizin aranızda hakembir. Üzgünüm Halit, Sözlerini tek bir tanesini bile mahkeme kayıtlarına geçiremem. Çünkü sözlerin mahkeme düzenine aykırı, eğer mahkeme sözlerimi kayıtlara geçmezse Allahu Teala bakidir. Ve sözlerini Müslüman ve mümin ümmette ulaştırmaya muktedirdir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! İstanbul'dan sonra Muhammed Abdüselam Fereç, Hakime Nur Suresinden bazı ayetler okuyordu. Selah, ayaka. Bir de münafıklar, Allah ve Resulüne inandık ve itaat ettik diyorlar da, sonra bunun arkasından bir zümresi yüz çeviriyor. Bunlar kalpteriyle inanmış müminler değillerdir. Aralarında hüküm vermek için o münafıklar, Allah'ın kitabına ve Peygamberine çağırıldıkları vakit. Bir de bakarsın onlardan bir grup yüz çeviriyor. Eğer hak kendilerinin olursa koserak peygambere gelirler. Bunların kalplerinde bir maraz mı var? Otur Abdül Yeter. Allah ve peygamber. Otur Kendilerine haklı hedef. Otur ya değerli isler. Yoksa otur evet. Payrolu var. Otur. Yeter. Seni, seni sabağım. Sen beni aldim önce ben sana. arasında bulunan Kerem zühti gazetecilere dönerek konuşmaya başladı. Allah'a ham, Resulullah'a salat ve selam olsun. Listinin düştüğü gün, yavgilerin çıkıp Lisztin caddelerinde Muhammed öldü, geriye kadınları bıraktı şeklinde sloganlar attıklarını unutmadık. Biz Muhammed'in ümmetinin gençlerine diyoruz ki, evet Muhammed öldü. Çünkü ölüm her insanın oluna haktı. Fakat o arkasından kadınları değil, Yahudilerin Orta Doğu'daki en güçlü şahsada Sedat'ı öldürecek erkekler bıraktı. Ve inşallah biz Yahudilere karşı Dağtaş, ey Müslüman, arkamda bir Yahudi var. Gel onu öldür deyinceye kadar Yahudilerle savaşacak grubu oluşturacağız. Bekle bekle, bekle ey Yahudi, Yahudi. Muhammed'in ordusu dönecek. Akşam bizi çağırırken kutusu kimeye geçecek. Mahkemesi 5 sanığı idama mahkum etti. Bunlar Üsteymen Halit Ahmet Şevki İstanbulli, Abdülhamit Abuselam, Atatay İlhamide, Hüseyin Abbas Muhammed ve Muhammed Abuselam Feretçi'di. Mahkeme kararının okunmasından önce 24 sanık 18 ile 43 yaşları arasındaydi. Büyükçe demir bir kafese konmuşlardı. Halit İstanbul'un arkasında 24 kişi durmuş. Ve hepsi yüksek sesle su cümleyi aykırıyorlardı. Mescid'in asrı yerleşir. Bizler başka kim kılıklı ısınmalara geri gönderebilir? Heyber heyber heyyavdiler. Veydül Mülahe hepimiz de zamanlar ısınmalara geri Mübarek rezimi kendi emirlerinden direktif falan, birkaç aylık askeri mahkemeden sonra Enver Sedat'ı bir suikastla öldüren beş Müslümana idam hükmünü verdi. Üsteğmen Halit Ahmet Şevki İstanbuli ve ihtiyaç Bay Hüseyin Abbas Muhammed'i asker olduklarından dolayı kursuna dizmeye asker olmayan Abdülhamit Abdüselam, Atatay Hamide ve Muhammed Abdüsselam Fereci ise dar ağacına çekerek idam etmeyi kararlaştırdılar. Tarih 15 Nisan 1982, bir perşembe günü, seher vakti. Allah! Ahmet Şevki İstanbuli ve Abbas Muhammed, vaktiniz oldu, hazırlanın gidiyoruz. Ne mutlu İslam'la şerefenene müjdeler olsun. Rabbinin Rabbi. rızası için kanlarını feda etmeye hazır mücahitlere. Ya Rabbi, senin rızan için yola çıktık. Senin hükmünü kaldıranı şeytanın yeryüzünde uçaklığını yapan adamı, sen emrettin diye o korkun cehenneme gönderdik. Ya Rabbi, biz aciz günahkar kullarından bu hediyemizi kabul et. Ya Rabbi, sana diğer hediyemiz de kanımızdır, vücudumuzdan akan kanlarla sana geleceğiz ya Rabbi. Ya Resulallah senin yanına geliyoruz, dünyanın tüm pisliğinden arınmış olarak. Ya Resulallah bize ümmetin diyecek misin? Biz senin ümmetinin yüzünü güldürmek, şerefini kurtarmak için bu işi yaptık. Bizi ümmetin kabul et ya Resulallah. Bize kucağını açıp Halid'im, Hüseyin'im, Abdülhamid'im, Abdülselam'ım, Atatahil'im diyecek misin? Geliyoruz ya Rabbi. Senin rızan için geliyoruz ya Resulallah. Senin ümmetin olabilmek için geliyoruz. Ey şehitler. Sizin yolunuzdan gitmek için geliyoruz. Geliyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Son bir isteğiniz zor mu? Evet. Namaz kılmak. Kulun. Allahu ekber. Elhamdülillah. Namazınızı kıldınız. Hadi vaktiniz doldu. Atış! Nişanlar. Eğer bugün kurşunlar benim göksüme saplanmazsa, yarın Kur'an'a saplamak isteyeceklerdir. Atış! E İlla Allah işledi e anne Muhammeden. how you kükremesi. Allahu Ekber! Haykırdı o tüm dünyaya Müslüman'ın seretini satmaya kalkan ve ona her bir zorba yıkılacaktır teker teker. Sanma ki ey zalim sen çok yasarsın. Müslüman ümmeti halisiz mi kaldı sanırsın? Müslüman olmak Halit gibi olmaktır. Bekle! Yakında sen de bunu anlarsın. zalit İstanbullu ve dostları Mısır devlet başkanı Enver Sedat'ın yaşamına son verdiler. Mısır Müslümanlarını bu diktatörden kurtardılar. Kendileri Allah'la buluşmaya koştular, Allah'a döndüler. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Bilakis Rableri katında diridirler. Şeyh Halit İstanbul'un ruhu artık huzura kavuşmuştur. Ve kendisini acıyanlara cevap olarak ruhu şöyle sesleniyordu. Duydum, Duydum ki mi? bizim için üzülmüştünüz. Allah'ın yeni yolunda öldürülmek istedikleri için saadet duyan insanlara açmak yerine, ahutlara ve firavunlara boyun eğip, onlardan zillet içinde de olsa yaşamak ve ibadet etnafı bilenen zavalların tutmamak acı. bu olaylar, İstanbul'i, Abdülhamid ve arkadaşlarının sebep oldukları bir devrimin sonucudur. Hiçbir zaman tarihi onlara zulmetmeyecek, tarihi bu tür kahramanları hiç unutmayacaktır. Tarihin bu gençler hakkındaki son sözü, ölümsüz kahramanlar da olacak. Ve her zaman İslam'ın şehitleri olarak anılacaklardır.